Midas'ın Kulakları Yazan, Güngör Dilmen İkinci Bölüm Yasak! Kralın buyruğuyla yontuyu açmak yasak. <Gülüyor> Yontu bile yasakmış. Yontu bile... Altın paralardan bile sildirdi yüzünü. Bu değişim ne Midas'ta? Öyle bir başına dolaşıyor karanlık gezeneklerde. O kırmızı külah da başında. Midas'ın zoru ne? Bir şey gizliyor. Koşku dolu. Öyle alıngan ki. Çileden çıkarıyor onu en küçük bir gülümseme. Ne gizliyor? Yontu bile örtülü. Yontu bile. Pih. Dayanamıyor artık onu karşısında görmeye. Hı -hı. En güzel gülüşünü yontmuştum ya Mermi. Can alıcı bir eksiği varmış... Hı -hı. Taş yetmezmiş bütünlemeyi. Hmm. Soracak oldum. Bir evet. türküm ırıldandı. Hmm. Karanlık, derin köklü değişimlerden anlamadım. Oh. da öyle kaldı. Hey, hey. Şşş, şşş, Midas geliyor. <gülüyor> güldünüz. Niye güldünüz arkamdan? Biz hiç gülmedik Midas. Sesimiz çıktı mı? Güldünüz. Sırıttığınızı işittim arkamdan. Sırıttığımızı işitmiş. İnan Midas. Şu kadarcık gülmedik. Hep asıktı suratlarımız. Kimse gülmedi mi? Ee, şu yontu gülmüştür belki. Ee, açayım üstünü bakalım. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Gerçekten gülüp duruyormuş. Kendi kendine. Tarihsel bir yontu bu. Gülen bir Midas. <gülüyor> Bak şunların suratlarına. Seni görünce kralım ne yapacağımızı bilemiyoruz suratlarımızı. Gülüyoruz suç oluyor. Somurtuyoruz yine suç. Ha, Sana ne gerek biliyor musun Midas Alçak ne gerek Saçlarını kestirmek Midas Saçlarını kestirmek Günler aylar var Dışarı çabuk Şu yontuya bak Sırtıyor budala Bir sabah Varırsınız ayrımına Yitirmişsiniz dünkü yüzünüzü. Bütün ağırlıklarıyla duruyor şu kulaklar. Nasıl kurtulacağım bunlardan? Gizliyorum onları ama taşıyorum ya. Bende onlar. Besliyorum. Gizledikçe ağırlaşıyorlar. Berbere söylesem. Onu açsana Midas. Ona göstersene. Payet onunla gizini. Yenileşir yarı yarıya. Berber. Midas. Cezan ama çok korkunç olacak. a ne? Kralın gizini açıklamak. Yalan. Ne gizi Midas? Bir gün nasıl olsa tutamayacaksın dilini. Öyle bir işkence tasarlıyorum ki senin için. Haa. Ne o Midas? Gizim mi? Yok. Tasarladığın işkence. Katıla katıla güleceksin. Haa. Katılıncaya kadar güldüreceğim seni. Ya. Ne güzel tabanların var senin. <gülüyor> Ne bileyim ben. Bu tabanlar ne işe yarar bilir misin? Edikliyorum ya üstünde onların. Tii. Bütün yükü çeken onlar değil mi? Ya. Oysa yengi çelenklerini hep başlara takarlar. Ya. <gülüyor> Gel biz değişik bir şey yapalım. Hı. Hadi. Şimdi çıkaralım da pencereden alkış tutsunlar şanlı ayaklarına. Ha. <gülüyor> yalıyorlar tabanlarımı yalıyorlar. Ay ıslak dilleriyle tabanlarımı yalıyorlar. <gülüyor> kurdar, kurdar beni ay beni yalıyorlar. Ay, ay, ay. Bu sarayın keçilerle haşır neşir olduğunu bilirsin, değil mi? Tanrılar en korkunç ölümü gülmelerin ucuna koydular. Dilini tutmazsan işte böyle olacak. Güleceksin böyle böyle kazık kesilinceye dek. Of, korkunç bu ben. Ay, ay ay ay ben istemiyorum. Ben istemiyorum senin gizini Midas. Gizin kendine kalsın. Ay istemiyorum gülmek. Ay. Ay. Ne gösterecektin Midas? Hadi. İşimize bakalım. Ha. Ne duruyorsun? Çıkar takkeyi. Ha. Saçlarım uzadıkça uzadı. Yeleye döndü. Aslan kralımız. Gördüğümün şanlı aslanı. <gülüyor> ah, ah, ah. e, Şek kulakları. E, Şek kulakları. E, Şek kulakları. Saçlarım kıtık olmuş. Dikkatli tara. Islaçsam biraz. Yok yok. Kokulu su istemem. Ne tikiliyorsun böyle? Bunlara mı okuyorsun? Ha, kulaklarım işte. Ne olacak? Kulaklarım işte. Hadi kırk beni. Hadi kırk beni. Kimseye söylemeyeceğim bunun yeminle. Ola ki sana açmakla yanlış ettim. Geç değil de. Ben bir şey görmedim. Ben bir şey işitmedim. İyi Midas. Midas. Bu değişim derinlemesine mi yani? Usuna dek. Yani düşünürken de mi? Yok. Yalnız kulaklarımla böyleyim. Ha. Ha. Nasıl kurtulacağım bunlardan? bir bir şey yapsana Midas. ne ay aylar ay ay ay çünkü değişimlerin tanrıçası ya dilini tut berber başı dilini tut tabanlarını ansı kulakları unut <gülüyor> ay şimdi ne alıcık Düş mü gördüm ben? Düş mü gördüm? Ne düşü be? Gözlerimle gördüm, ellerimle dokundum. <gülüyor> Gerçek kulaklar. Böyle derinden kaynamışlar. Öyle eğriti değil, köklü, dipli. Ne böyle kulaklar? <gülüyor> ne yapacağım şimdi? <gülüyor> Hiçbir şey yapmayacağım. Aa bak bu iyi. Susacağım, unutacağım. Benden kabahat gitsin. Oh! Söyler miyim? Umurumda mı? Ay, Bir şey oluyor bana. Minas'ın kulakları. Minas'ın kulakları. Bak şu gordiumun erenlerine kapılar. Kapıların ardında beni konuşuyorlar. Gerek bilmek gerek gerek bize bilmek. Ne gerek ne gerek ne gerek ne gerek bize bilmek. Düşer bize bilmek. Ne düşer ne düşer ne düşer ne düşer bize bilmek. Tak Takıyor ki takkeyi takıyor ki takkeyi ta bize bilmek düşer. Takıyor ki takkeyi ta bize bilmek düşer. Düşün öyleyse. Takke takıyor ki takkeyi takke takıyor ki takkeyi takıyor ki takkeyi ta... Ya, öf kör müsün bre berber kulağımı koparacaktın. Öf kör müsün bre berber çıkaracaktın gözümü. Takke takıyor ki takkeyi ta takke takıyor ki takkeyi ta. Sus sus sus sus Kulağına gider. Ne gider ne gider? Ee... Öf, bugün hiç düşünemiyoruz. Hep yineliyoruz birbirimizi. Yineliyoruz hep birbirimizi. De, ben buldum bir ipucu. Buldum muhane ucu? Takke. Kırmızı takke. Neden sarı değil, mor değil, sümbül değil? Bence bunun üstüne düşünülmelidir. Neden sarı sümbül, mor sümbül değil? Ay susun! Ay deli olacağım. Ay siz frigya bilgelersiniz ya. Siz gordiyum erenleri Koca beleklerseniz siz, siz kırık düzen düşünürsünüz hep. Teki taki, takıyor ki takkeyi tek. Taki tek, taki, tak, taki tek, tek, tek. Taki tek, tek. Takıyor ki takkeyi tek. Hakaret bize bu, bu hakaret. Hakaret ha, karati ha, karati ha, karet. Hakareti ha, karati ha, hakareti ay. ha, karet ha, karet, kareti ha. ay ay ay, ay. Benim bildiğimi bir bilseniz. Ya? Senin bildiğin neymiş? Senin bildiğin neymiş ya? Söylesem şaşarsınız. Söylesene. Söylesene ha? Hele hele biraz daha meraklanın o zaman. Hiç söyleme. E, hadi söyle. Söyle hadi ha. Üstüme düşmeyin söylemem. E, söylemezsen söyleme. Söyleme söylemezsen. Ama! Ama şey hakkında şey. E, şey hakkındaymış. Söyle şey. Şöyle şey. Şöyle şey. Bütün gardiyum ayağa kalkardı. Ama söylemem. Söyleme söylemezsen. sen söyle. Öyle bir gülerdiniz ki. Ama söylemem. Ama siz, siz koca bunaklarsınız ama siz. Ama karet ha, karet ha bu ha. <gülüyor> of boacaktın bira berber. Boacaktın öp bira berber. Biz ki Gordiyom öğrenleriyiz. Biz bugüne bugün ölelim ne büyük cenaze törenleriyiz. Ne büyük cenaze törenleriyiz. Ay siz kala dümbeleklerisiniz. Bir duysanız böyle tekerlemezsiniz. Tek taki takıyor ki takkeyi ta. Ne yapalım? Elimizde mi? Düşünce bu işliyor. Ay. Düşünce bu. Ne diye takar takkeyi ta. Ay. Ne diye takar takkeyi takar ki takkeyi takar ki takkeyi ta. Ay kusacağım. kusacağım. İğren şerif. Lafına bak. Bak lafına, bak lafına. Rüya, buna ne oluyor lan? Ay. İyi dayanıyor. <gülüyor> iyi dayanıyor. <gülüyor> Kıvuranıyor. <gülüyor> Acıyorum ona. Tek giz ortağım. <gülüyor> Ama çok bağlı bana. Söylesem. Katıla katıla gülersiniz. Söylemem. Söyleme. Of. Söyleme. Aa. Köpükleniyor ağzı. <gülüyor> Söyleme köpükleniyor. <gülüyor> ha bu gidiyor bu. Gitti bu. Ya niye başını hep örtülü geziyorsun babacığım? Hıçhı. <gülüyor> Yunaktan çıktım. Üşütmek istemiyorum. Her gün her saat Yunak'ta değilsin ya. Utanmıyor musun benimle alay etmeye? Buluttan nem kapıyorsun. Bu hal üstüne... ...o yarışmadan sonra geldi. Bak... ...bu gözlemin doğru. Keşke girmeseydin iki tanrı arasına. Ah ah bu kafa. Pişman mısın babacığım... ...verdiğin yargıdan? Daha çok sonucundan. Yontucu? Yonttuğun ne? Ana tanrıçımız kübede. Onun soyundan geliyoruz. Peki yanındakiler... Belli değil mi? Hmm. Biri flüt çalıyor, birilir. Söylemek istediğin ne? Tanrıça denk tutuyor ikisini de. Birbirine karşıtlar. O karşıtlık sürüp gider. Hangisi ağır basar? Kimi gün biri, kimi gün öbürü. Ha. Demek biri yok edemez öbürünü. E, i̇kisi de köklü, sonrasız. Ve tanrıca denk tutuyor onları. E ee, doğanın bütün karşıt güçleri gibi. Of of. Bir ben gördüm güneş altında. Bir ben dokundum avuçladım. O budalalar hep yorumluyorlar. Yok efendim şundan ötürü. Yok bundan ötürü. Of, ne yapmaya geldim buraya? <gülüyor> Gülüp geçersin. Tut kendini. Tut kendini tut. Midasın. Of. of unut, unut, unut unut unut unut unut. Avuçladım. Onlar. Tüylü canlı. <gülüyor> ne yapacağım ben? Diyorlar ki Çıksam Gordiyum'un en kalabalık alanına. Ta orada mermer çeşmeler üstünden bağırsam, bağırsam ağaçlar serinliğinde. Ey Gordiyumlular! Duyduk, evet. duyduk, duymadık demeyin. Evet. Ey Gordiyumlular! Duyduk, duymadık demeyin. Ey Gordiumlular toplanın çevreme toplanın toplanın iyice açın kulaklarınızı ey Gordiumlular. E... Aha Midas geldi. Bugün, bugün ne büyük bir gündür ki kutluyoruz şu anda ta hepimiz heyecanla. Yüreklerimiz sevinçle dolu olarak, sevinçle dolarak çağlar boyunca ta sonsuza akıp giden bu ne mutlu ki mutlu kutlu olsun e, Gordiumlılar. <gülüyor> <Evet. gülüyor> gürül gürül akar Gordium'un çeşmeleri, gürül gürül Gordium'un çeşmeleri. Ya. Neler ki söylenir nutuklarda hep alkışlanır. Nice işitir kulakları kalabalığın uzun aaa aa. sesli o sesli korkusuz gerçekleri. Kişi çıksa ama konuşsa yerleşmiş inançlara karşı taşlansa yuhalansa gürül gürül Gordium'un çeşmeleri gürül gürül Gordium'un çeşmeleri. Bu gece, bu sümbüllerin ağız ağız soluduğu, Eflatun rüzgarları, güllerin leylakların başa vurduğu ateş böceklerinin uçuştuğu, Yıldızlarla çalılar arası, yalvaracağım tanrıçaya. Yalvar Midas, ay tanrıçaya. Ay, çünkü değişimlerin tanrıçası. Yükseliyor işte, sessizliğin gümüş harpa elinde. Yükseliyor sapsar ederek bütün geceyi. Bak, yeşil kurbağalar da yakın sazlıkta çığırıyor kabarcıklı türkülerini. Dinle, ağustos böcekleri de katıyor bu cümbüşe sevinçlerini. İşte, yükseliyor tanrıça, sessizliğin gümüş harpı elinde. Denizleri ve tutkularımızı kulaç kulaç yükselten, işitir misin yalvarışlarımızı? Denizleri ve tutkularımızı, gül ışığınla. Ey, yıka benim kulaklarımı, yıka çirkinliğinden. Gül ışığınla, ey. Gece, güvercinlerin uçtuğu aldanıp yakınlığına, balıkların su yüzüne vurduğu deyince mor köpükleri ayağın, işitir misin yakarımızı? Aldanıp yakınlığına. Sen, yeni anlamlarda biçimleyen kanık sanmışı, Onaran ışığınla güzel kıl kulaklarımı. Bu Apollon'un en büyük haksızlığı. İşitir misin yalvarışımızı? Yalvarışımızı. İşitiyorum Midas seni. Aydanırca, işitiyor beni. İşitiyorum ya Midas seni, görüyorum ya başına gelenleri, onaramam kulaklarını. Sen yaman çarpılmışsın, benim ışığım kar etmez. Var Apollon'a gitsen, var güneşin yamacına, o benden daha güçlü. Bağışlamasını dile, büyük adaklar yap, yatıştır öfkesini. Varamam ay tanrıca güneşin yamacına. Yapamam o büyük adakları. Bu yargımı değiştirmek olur. Bu pişman olmaktır. Ben kral Midas'ım. Ben yargıcı Midas'ım. Yargımı değiştirmek nice olur. Ay verdiğin yargıdan pişman olmadın mı? Olsaydım da tanrı bilir söylemezdim. İtiraf et Midas. Pişman oldum de. Çırtkanlar sal ülkelere yargımı değiştirdim de Apollon panı yendi de Midas döndü mü dedirteyim. Ben bir kez söyledim, sözüm durur, yargım durur. Ay git Midas. Git Apollon tapınağına, var güneşin yamacına. Büyük adaklar yap. O yüce gönüllüdür, bağışlar seni. Bağışlatmam kendimi. Büyük armağanlarla yatıştır öfkesini. Gülünç düşerim şu yeryüzünde. Ay! İnaç yaratık. Taş öyleyse kulakları gülünç düşme. Değişmek isteyen ama eğilir. Değişmek isteyen eğilir. Son sözüm bu mu? Ay! Yargım durur öyleyse. Kulaklarım durur. Gölgeleri dağlara taşlara vurur. Hmm. Hmm. Sö söylemeyeceğim hmm. Söylemeyeceğim kimse Tek kişi bilmeyecek <gülüyor> Tek kişi bilmeyecek Sayıklıyor hmm. Bir halt etmiş korkarım O kırmızı torbanın içinde gizli <gülüyor> Hırsızlık hmm. etmiş Canlıydılar Kanlı canlı sıcak <gülüyor> <Ay>, Meraket <gülüyor> Cinayet <gülüyor> mi yoksa <gülüyor> Şşşşt! Uyan! Uyan! Gerçekten <gülüyor> sırılsıktan uyan! <gülüyor> uyan! Ay! Ay! Ay! Ay! Söyledim be Söylemedin. N Neyi söylemedim? Ah! Oradalar işte! Oradalar! Bırakmıyorlar beni. Kapkara dikilmişler. Görmüyor musun? Kapkara, tüylü... Dinle gel herif! Neyi görecekmişim? Hey kulakları işte kulakları görmüyor musun? Bu kadar bu kadar değildiler. Ne kulakları nerede? <gülüyor> oh ay tabanlarım işte. Ayak tabanlarım. K karşıda görmüyor musun? Kulaklar tabanlar ne oluyor buna? Ne arar orada tabanların senin? Onlar ayak tabanlarım benim. Anlıyor musun? Keçiler. Keçiler. Ah. Keçiler. Ah, keçileri kaçır Yalayacaklar. Yalayacaklar. Ay ay. Kulaklar yine işte. Ay korkunç. Korkunç görmüyor musun? Ayak tabanlarım. Kulaklar tabanlarım. Kulaklar. Kulaklar. Kulak! Kulak. Ah. Yakaladım işte. Kulakları yak yakaladım. Hışır hışır. Avuçlarımda tüylü, canlı, yakışı yakışı Oh. Ay. Tül. Yalnızca tül. Ay yok oldular. Ne oldu bana? Deli adam. Yırttın binliği Şimdi uyu sivrisineklerden. Ay. Ay. Of. Dayanamayacağım daha of. Öldürür bire Beni öldürür Öldürür bire Beni öldürür Neremde taşıyorum onları Kafamda Kursağımda Bağırsaklarımda sancıyla Kapkara bir sancıyla Tüylü canlı Dokundum avuçlarıma bulaştı. Kulakları derimden içeri geçti. Bir çift mar olurlar düşün, Çekerler beni dolambaçlarından içeri garip yankılarla boğulup giderim. Of of. Of of. Oh. Oysa bir Türkiye yüklenebilir. Ha. Midasın Kulakları Midasın Kulakları Midasın Kulaklar Ay kimse işitti mi? Bir tek kişiye söylesem ha? O da kimseye söylemesi Sonra o da kimseye söylemese, o da kimseye söylemese, o da kimseye söylemese, kimse kimseye söylemese, kimse bilmese. Öf. Öldürür bire beni, öldürür. Midas'ın gizini tuttum böyle oldum. Kara bilicilerin gizini tutsaydım ya. Yazgı cadılarının. Of, of. Kusmalıyım Midas'ın kulaklarını. O gün bugün sancıyla içimde kapkara bir sancıyla taşıyorum onları. Salyam geliyor. Of. Ha, işte. Bu kuyu işimi görür. Söz verdim ama Midas'a. Şerefim üzerine söz verdim. Keçiler tabanımı yalasın ki söz verdim. Bu kuyu işimi görür. Oo, oh, oo. Oh. Ah nasıl yankı yok Canlı beni işitir, beni işitir ama söylemez. İşitir beni, söyleyemez. Hey hey o oh, o. Oh. Kocaman bir kulak bu kuyu beni işitir ama söyleyemez. Oo. Oh, oh. Nasıl yankı koyuyor? Öyleyse işit koyu. Yankıya yankıya işit Cehennemin yedi kat derinliğine dek işit, işit kuyu işit Oy. Midasın kulakları Eşek kulakları ha. Midasın kulakları Eşek kulakları Ha, Midasın Eşek Kulakları Eşek Kulakları Midasın Midasın Kulakları Eşek Kulakları Midasın Kulakları Eşek Kulakları Midasın Kulakları, kulakları, Midasın, kulakları. Oh. Midasın Kulakları Yazan Güngör Dinmen Yöneten Yiğit Sertdemir. Kayıt ve montaj Volkan Ağır Efektler Gözde Kazaz, İksen Mavi Tuna ve Volkan Ağır Seslendirenler Midas Erkan Kortan Berber Yiğit Sertdemir Midas'ın kızı Selen Şeşen Aytan Rıçak Gülhan Kadim Birinci Adam ve Birinci Sakallı Hakan Yeni İkinci Adam ve İkinci Sakallı İsmail Sağır Yontucu Onur Sarıgül Berberin Karısı Birce olmaz. Keçiler Korusu Asya Saydan, Birce olmaz. Selen Şeşen, Hakan Yeni, İsmail Sağır ve Onur Sarıgül Müzikler mondok Witch of Endor Claude Debussy, Strings for Accompanied Flute Serge Gainsbourg, New York USA King Diamond, Help Dead Can Dance, In the kingdom of the blind, the one-eyed eye king. Maurice Ravel, Introduction à Allegro.